İbrahim aleyhisselam zamanında hüküm vermek ateşe verilmiştir. Haklı olan elini ateşe sokar, fakat ateş onu yakmazdı. Haksız olan elini soktuğu zaman yakardı. Böylece hadiseye hüküm verilirdi. Haklı ile haksız birbirinden böyle ayırt edilirdi. Musa Aleyhisselam zamanında bu husuz asaya verilmişti. Haklı olan tuttuğu zaman hareket etmez, haksız olan tuttuğunda hareket ederdi. Süleyman Aleyhisselam zamanında da hüküm rüzgara verilmişti. Haklı olan etkili olmaz, haksız olana etkili olup onu yukarı kaldırır. ...sonra yer üzerine düşürürdü. Zülkarneyn Aleyhisselam zamanında ise bu husus suya verilmişti. Haklı olan üzerinde oturduğu zaman donar... ...haksız olan oturduğunda erirdi Davul Aleyhisselam zamanında da hüküm... ...asılmış bir zincire verilmişti. Haklı olan ona ulaşabilir... ...haksız olan ise ulaşamazdı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında ise hüküm yemin ve delil ibraz etmekle verildi.